Günaydın. 2011 yılından günümüze uzanan bir davanın kampanya haberiyle başlıyoruz güne. Şike davası olarak bilinen ve hem Fenerbahçe taraftarlarını hem de futbolu etkileyen bu dava ile ilgili bir kampanya başlatıldı. Adalete Fener Yak oluşumu tarafından başlatılan imza kampanyası diyor ki: "Bundan 3 yıl önce Türk futbolunun kalbine bir hançer saplandı." Ve şu şekilde devam etmiş. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerine yönelik şike iddialarına ilişkin bir operasyon başlatıldı. Soruşturma ve kovuşturma süresince temel hukuk prensiplerine aykırı bir tutum sergilendi. Bu yetmezmiş gibi özel hayatın gizliliği ve masumiyet karinesi ihlal edildi. Ve daha ilk günden kamu algısında Fenerbahçe yöneticileri haksız yere yargılaması dahi başlamadan suçlu ilan edildi. Üzerinden iki buçuk yıl geçmesine rağmen sarı lacivertler aynı kararlılıkta hak arama mücadelesine devam ederken bu mücadele artık tüm kesimlerin kabul kabullendiği ve sahip çıktığı bir çığlığa dönüştü. Bugün güncel gelişmeler ışığında özel yetkili mahkemeler tarafından görülen davaların yeniden yargılama kapsamına girebileceği gündeme geldi ve hatta iktidar tarafından da bu mahkemelerin meşruiyeti tartışmaya açıldı. Sözde şike davasında olduğu gibi diğer davalarda da birçok hukuksuzda imza atan özel yetkili mahkemelerin kapatılmasına rağmen verdikleri kararların hala uygulamada olması sizce de yanlış değil mi? Fenerbahçe Spor Kulübü yüz binlerin yürüyüşünde yüksek sesle haykıran binlerce kadın, çocuk, genç, yaşlı herkesin vicdanında aklandı. Şimdi talebimiz bir ayrıcalık beklemeksizin, tek bir gün dahi kaybetmeksizin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerinin adilce ve yeniden yargılanması. Bu hukuki mücadelenin hangi takımdan olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun artık halkın mücadelesi olduğunu dile getiren Adalete Fener Yak grubu. Yani şimdi Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet zamanı. Yarın çok geç olmadan hemen sen de bir imza ile ülken için Fenerbahçe Spor Kulübü için adalete fener yak diyor ve takım ayırmadan Hiçbir ayrım yapmadan herkese sesleniyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org adresini ziyaret edebilir. Buradan kampanya ya ulaşabilirsiniz. Futboldan ve adaletten hayvanlara ve özgürlüğe geçiyoruz. Geçen yıl Kaş Yunus Parkı'nın kapatılması için başlattığı imza kampanyasında başarıya ulaşan yazar ve Yunus dostu Buket Uzuner bu kez Bodrum Yunus Parkı'nın kapatılması için mücadele ediyor. Özgürlük bütün canlıların hakkıdır diyerek söze başlayan Buket Uzuner, dünyanın ve memleketin birçok sorunu varken Yunusların özgürlüğüyle uğraşıyorsunuz eleştirilerine yanıt veriyorum. Evet diyorum çünkü Yunuslar da candır ve her can değerlidir. Yaşam döngüsünde her canlının varoluşu ötekinin varlığını etkiler. Bu yüzden cana yönelik her tehdit hepimizin sorunudur ve görmezden gelirsen bir gün döner seni de tehdit eder. Yunuslar dahil bütün canlıları korumak bizlerin sorumluluğundadır. Bizler Yunusları Özgürlük Platformu ve Bana Göz Kulak Ol Derneği ile birlikte tutsak Yunuslar ve Deniz Memelilerinin özgürlüğü için gönüllü olarak mücadele ediyoruz. Onların koruma altına alınması için siz de bize katılın diyerek hem kendi yaklaşımını anlatmış hem de bir çağrıda bulunmuş bu kituzner diyor ki geçen yıl açtığımız ve 23 bin kişinin desteğini toplayan imza kampanyası genel Sivil toplum kuruluşları ve Yunuslar Özgürlük Platformunun da önderliğinde iki yıldır ilerleyen ulusal ve uluslararası kampanyaya büyük destek olmuştu. Sonunda hep birlikte 2013 Nisan ayında Taş Yunus Parkı'nın ruhsat alamadan kapanmasını sağlamıştık. 2010 yılında ise Fethiye'de Dolphin Angels önderliğinde etkili bir kampanya düzenlenmiş, Türkiye çapında binlerce duyarlı kişi ve onlarca sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Tom ve Misha adlı iki Yunus, Born Free'nin maviye dönüş operasyonu sayesinde yıllar sonra yeniden özgürlüğüne kavuşmuştu. Bilmeyenler için hatırlatmak istiyorum. Japonya'nın Taiji koyu, Yunus Parkları'na köle olarak satılmak üzere okyanuslardan koparılan binlerce Yunus'un kanıyla her yıl kırmızıya boyanırken, Türkiye'de sınırları dahilinde açılmasına izin verdiği her yeni Yunus Parkı ile bu kirli ticarete destek veriyor. İşte Bodrum Yunus Parkı da bu insanlık dışı ticareti sürdüren Yunus, Mors ve Deniz Aslanı esaretinden para kazanan, Yunus Gösteri Merkezi kurulması için herhangi bir resmi izin verilmemiş ticari işletmelerden biri. Sahte belgelerinden kaçak inşaata kadar türlü hukuksuzluklar ile adı anılan ve hala hazırda Ukraynalı bir şirket ile kiraladığı hayvanlarla ilgili olarak davalık olduğu bilinen bu deniz hapishanesi, geleceğin aydınlık ve medeni yüzü olarak tanımlanan bir dünya kenti olma yolundaki Bodrum'a Hiç ama hiç yakışmıyor diyerek sözlerine devam etmiş. Bodrum'un etrafındaki denizlerle özgür yunuslar, deniz kaplumbağaları, hatta Akdeniz fokları görülebilirken Bodrum'un doğal ve kültürel zenginlikleriyle anılması gerekiyor. Yunuslara ve deniz memelilerine eziyet eden, dünya çapında boykot edilen bir yunus gösteri merkeziyle değil diyen Buket, Kaş Yunus Parkı'nı kapattırdık. Şimdi de Bodrum Yunus Parkı'nda Bu kez bir kez daha Maliye Bakanlığından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından tüm yetkili kurumlara talebimizi iletiyoruz. Güvercinlikte içkili lokanta ruhsatıyla faaliyet gösteren Bodrum Yunus Gösteri Merkezi'nin Muğla sınırları dahilinde bir daha açılmamak üzere acilen kapatılmasını, tüm CITES belgelerinin iptalini ve Türkiye denizlerinden yakalanan iki Yunus'la birlikte Ukrayna'dan sahte belgelerle kiralanan deniz memelilerinin, 5199 sayılı kanunun 24. maddesi ve uluslararası sözleşmeler gelince insandan uzak bir deniz koruma alanında uzmanlar tarafından bir an önce koruma altına alınmasını istiyoruz. Bu vesileyle Yunus Parklarının kapatılması için verdiğiniz bu uzun soluklu mücadelede yeni gösteri merkezlerinin açılması yasalar ile engellenmesine ve mevcut olanların da kapatılmasına yönelik talebimizi bir kez daha yeniliyoruz demiş ve kampanyanın ilerlemesi için İmzacılardan destek istiyor Buket Uzuner. İmzacılara kampanyaya daha fazla destek olmak için Change.org Taksim Bodrum Yunus Parkı'na hayır kısa linki Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda kendi çevrenizde paylaşabileceğiniz gibi hayvan esaretine karşı desteğini göstermek ve detaylı bilgi almak için de Yunuslara Özgürlük.com adresini ziyaret edebileceğinizi hatırlatmış kendisi. Ve son haberimizin konusu yine üniversitelerden Okan Üniversitesi. Artan fiyatlar söz konusuymuş. Kampanyayı başlatan öğrenciler her sene artan okul fiyatının yanında ring, yemekhane, fakültelerimizdeki kafeterya fiyatlarını da durduramıyoruz. Okulumuzun fiyatları da her sene artarken hizmeti de pahalı bir şekilde alıyoruz ne yazık ki diyor. Okulun uzak olmasını da cabası olarak söylüyor. Ulaşım ve yemek açısından elleri kolları bağlıymış okula. Ders aralarında gidecekleri bir yer de yokmuş. Onun için hep okulda kalmak zorunda kalıyorlarmış. Saatlerce okula gidiş eve dönüş yollarındalarmış. Aslında sürekli hepimizin şikayet edip durduğu bu durum değil mi bütün bunlar? Ulaşım, yemekhane, kafeteryamız. O zaman haydi fiyatları düşürmek için bir imzada sen ver ve bunu diğer arkadaşlarına paylaş. Bir şey kaybetmezsin bence çünkü artık bir şeyler yapma vaktimiz geldi diyor kampanyayı başlatan öğrenciler. Evet, Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.